Şura Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 53 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin <Sessizlik> sin kaf O üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi. Aziz ve Hakim olan Allah böylece sana da senden önceki resullere de buyruklarını vahy eder. لَهُ <gülüyor> Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. O yüceler yücesidir. Pek büyüktür. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ خَوْقِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ bihamdi رَبِّهِمْ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 merhamet ve ihsanı pek boldur. Allah'tan başka bir takım hamiler, veliler edilenlere gelince, Allah onları daima gözetleyip kontrol etmektedir. Sen onlar üzerinde yönetici değilsin. Böylece sana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 her duruma en uygun olanı da bilir. Şar'a min mined dini ma vassâ bihi Nûh'a ve'l-lezii evhaynâ ileyk ve ma vassaynâ bi İbrahim'e ve Musa ve İsa en aqimu d-dîne ve la teteferrakû fihi. Kabr alel müşrikina ma ted'uhum ileyhi Allahu yectebi ileyhi men yasha ve يهdi ileyhi men yunib O dini doğru anlayıp hükümlerini uygulayın ve o hususta tefrikaya düşmeyin diye din esasları olarak Nuh'a emrettiğini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 وَمَا تَفَضَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَطِيَاءً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ الرَّبِّ كَإِلَى أَجْرِ مُسَمَّى الْقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا فِي شَكٍّ مِنْهُمْ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 Ehli kitaptan sonra kitaba varis kılınanlar, Mekke halkı, onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. فَلِذَارِكَ تَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتِ وَلَا تَتَّبِعْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللّٰهُ يَجُمع بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ <الْمَصير> onun için sen durma hakka davet et ve sana emredildiği tarzda dost doğru ol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 Elbette gayet acı bir azap vardır. Tırdızallı min ve ve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 Ramleri yanında cennette istedikleri ne varsa kendilerine verilecektir. İşte bu da pek büyük bir lütufdur. Zalik aladiyubashir <gülüyor> Allahu ıbadahu aladin aamanu ve amilussalihat. Qulla asalhum alayhi ajran illa almawdes filquba.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 اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَلِبًا فَاِنْ يَشَئِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكِ وَيَمْشُ اللّٰهُ Yoksa senin hakkında Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilerse,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 فَبِمَا Başınıza gelen her musibet, işlediğiniz günahlar, ihmal ve kusurlarınız sebebiyledir. Hatta Allah, günahlarınızın çoğunu da affeder. <gülüyor> Siz kaçmakla Allah'ın cezasından kendinizi kurtaramazsınız. Sizin Allah'tan başka ne haminiz, ne de yardımcınız vardır. وَمِنْ <gülüyor> آيَاتِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ اَوْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْقُوا عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِنَا مَا Denizlerde dağlar gibi akıp giden gemiler de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 ayetlerimiz hakkında tartışanların, kaçacak bir yerleri olmadığını onlara bildirmektir. فَمَا Size verilen ne varsa,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 Büyük günahlardan ve hayasız çirkin işlerden kaçınırlar. Kızdıkları zaman öfkelerini yutar, karşıdakinin kusurlarını affederler. Onlar öyle kimselerdir ki, Rablerinin çağrısına kulak verip, namazı hakkıyla ifa ederler. İşlerini istişare ile yürütürler. Kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan, hayırlı işlerde sarf ederler. Onlar, o kimselerdir ki, zulme uğradıklarında, yardımlaşıp haklarını alırlar.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 اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُولَٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ Sorumlu olanlar, ancak insanlara zulmedenler ve ülkede haksız yere başkalarının hukukuna saldıranlardır. İşte böylelerinin hakkı, gayet acı bir azaptır. Her kim dişini sıkarak sabreder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.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 وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ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 İyi bilin ki zalimler devamlı bir azab içindedirler. Kendilerine Allah'tan başka yardım edecek dostları da yoktur artık. Allah kimi şaşırtırsa Artık onun için hiçbir kurtuluş yolu yoktur. rabbikum ve Allah tarafından gelecek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 وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ كَفُورٌ Eğer bu çağrıya sırtlarını dönerlerse, hoş biz de seni üzerlerine bekçi göndermedik ya, senin görevin, Sadece tebliğidir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırırsak, o ferahlar, şımarır. Ama başlarına yine kendi istedikleri hatalar sebebiyle bir sıkıntı gelirse, insan hemen nankörleşir. Lillahi mulku's semawati vel ard. Yahluk ma yasha. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat, dilediğine erkek evlat verir. Yahut kızlı oğlanlı olarak her iki cinsten karma yapar. Dilediğini de kısır bırakır. O her şeyi mükemmel bilir. Her şeye kadirdir. <gülüyor> Allah bir insana ancak vahiy yoluyla veya bir perde arkasından hitap eder. Yahut ona kendi izniyle dilediğini vahyedecek bir elçi gönderir. Çünkü o, Yüceler yücesidir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kzarık aupina ilek ruhun min amrinna. Ma kultt edrim al kitab wal iman, wala kijalna hunurun nehdi bhi ma nsha min